Merhaba prensesim, tokisten dileklerim Her gece neden size seni yazar kalemim çok bir şey istemedim Tek hayalim senden. Sende kaldı sözlerim Çok özledim Neredesin Ne kalırmış ne gider Ne başlar ne de biter Ne zaman seni görsem Aklım başımdan gider Çok mu anlamlı sözler Bu gözler seni özler Bizim gibi sevemek Harbiden yürek ister Sensiz kalan el Derim, kan kusuyor bedenim Ne yaptın bana söyle Çok kötüyüm sevdeyim. Hatırladıkça beynim Sarar beni hasretin Umutlarım tükendi Hayır bu sen değilsin Çok aşçı bu gece Her günüm bana çile Anlamak inan ki zor Duygularım harabe Dünya Dünya denen bu yerde Aşık olmak delice, sen ne denersen dene, o başka hayallerde. Demiş ya yıldız abla, kanma arkadaş kanma, kahrolan sen olursun, çok güvendiğin aşka. Çare yoksa sevdanda, unutmak zor olsa da, seni ayakta tutan hayallerin aslında. Kelimeler tükendi Yazmayacaktım ya hani Tutamadım kendime. Sana gelsin sevgili Allah'tan tek duamdın Çok istedim lan seni Neredesin me katilim Ölüyorum ben harbi Layla layla layla lay Layla layla layla lay Layla layla layla lay Layla layla layla lay